عادلة. أشهد أن, لا إله إلا الله لا له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.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 وكل محدثة بدعه وكل وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس. اتفضل يا رفاق. غسنا هذا. كنا في مكاننا. اليوم نتابع شرح شيخ الإسلام أبو لبّاس أحمد بن عبد الهّلّين بن تيمية في واقعية أكيدس. غسنا هذا. غسنا هذا. غسنا هذا. غسنا هذا. غسنا هذا. غسنا Yalnızca kendisine yaptığımız ilahımızın, Allahımızın bazı sıfatlarını öğrenmiştik. Neydi bunlar arkadaşlar? İlker. Rahmet, Rahman, rahmet, rahman ve Rahim ismi. Bu her bu iki isim. Rahman ve Rahim ismi hangi sıfatı içerikidir? Rahman, rahmet eden. İkisi de rahmet sıfatını içerir. Başka hangi sıfat aldır? Eyüp. İrade. daha önce almıştık. Evet hatırlayın. Sak. Neydi sakıt? Aşırı, aşırı bir şekilde gadaplanması. Başka hangi sıfatını aldık arkadaşlar? Güzel. Esef. Neydi esef? üzülmek. Değil. Üzülme olmaz. Allah-u Teala üzülmeye yetişmez. Siddetle gadap. Siddetle gadap. Evet esef. Bileciyor. Esef. Arapçada iki manaya gelir. Üzülme ve etme, neskelenme. Allah için is ispat hangisi? Şiddetle ne yapması? Başka ne aldık arkadaşlar? Kerahiyye. Kerahiye. Yani Allah'ın ne yapmaması? Hoş Görmemiz. görmemesi. Başka? Makt. Makt. Ne? Kebura makten indallahi an tekulü ma la ta'lemun. Amel etmediğiniz, yapmadığımız şeyleri söylemeniz Allah katında ne kadar çok öfkeye layıktır. Gazaf edilmeye layıktır. Gazap edilir. Buradaki makt da ne kadar arkadaşlar? Allah'ın şiddetle Öfkelenmesi. Bunlar, bu sıfatlar, rahmet sıfatı, dileğine rahmet etmesi, gadab, esef, sak, kerahiye, bu sıfatlar arkadaşlar, nasıl bir sıfat? Zatimi, mi, fiili, mi? <gülüyor> fiili sıfat. Yani Allah ne demek fiili sıfat? Rabbimizin sıfatları ikiye ayrılır. Bir, zati sıfatları, mesela ne gibi? Alim, bilendir. Tamam mı? Yani, Zatına daimen her zaman mülazimdir Zatıyla beraberdir Zatından ne olmaz hiç zaman ayrılmaz İnsan gibi düşünün Mesela alim olan insan Her zaman nedir? Alimdir Kimi zaman cahil kimi zaman alim olmaz konusunda Veya usta bir insan düşünün Ustalık onun neyidir? Sıfatıdır Kimi zaman usta kimi zaman Çırakçı. Çırak Kimi zaman kalsa olmaz o adam O konuda ustaysa ustadır Bu onun zatının sıfatı Her zaman usta Ama onun bazı sıfatları var. Mesela uyumak, gülmek, sinirlenmek, hoşuna gitmek. Bunlar yine sıfattır ama nasıl sıfattır bunlar arkadaşlar? Fiili ihtiyarı. Ne demek fiili ihtiyarı? Meşiyetine bağlı. bağlı. Yani dilediği zaman ne yapar? allah Teala bu sıfatlarını kullanır, yapar. Bu sıfatlar yani fiili sıfatları fiili sıfatlar ve allah Teala'nın zati sıfatları.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 Allah'ın rahmet sıfatıyla gazap sıfatı bir midir? Yani aynı mana mıdır? Değildir. Evet. Rahmeti ayrı bir şey, gazabı ayrı bir şey. Ama hepsi ayrı mana olmakla beraber hepsi tek bir şey gösterir. O da Allah Teala'nın evet. zatı. Yani Allah Teala'nın zatı bu fiillerle nedir? Muttasıftır. Bunlarla vasf Bu fiillerin tümü, tümü Allah Teala'nın ezelden beri sahip olduğu nedir? Sıfatlardır. Ezelden beri. Ancak fiili sıfatları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 Allah'ın rıza, sihiri, rıza sıfatı ne yapar? Tecelli evet. eder. Asıl itibariyle ezeli bir sıfat olmasına rağmen sıfatın gerçekleşmesine bakıldığında, gerçekleşmesi olarak göz önünde bulundurulduğunda sıfat nedir arkadaşlar? Yenilenir. Şimdi de allah Teala razı olur. Gelecekte seni yapacakların da razı olacak. Ama Maturidi ve Eşariler buna nasıl inanıyor? Sihiri sıfatlara özellikle. Zaten sihiri sıfatları kabul etmiyorlar biliyorsunuz. Sıfatlardan sadece 7 tanesini kabul ediyor Maturidi ve Eşariler.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 yeri geldiğinde, gerektiğinde Allah'tan tedelli edecek Allah'ın sıfatlarını yapmasını ne ne yapmıyorlar? Kabul etmedikleri için bir değişkenlik kabul etmiyorlar. O yüzden diyorlar ki allah Teala ezelden Michael'ı ne yaptı? Sevdi. Hatta kâse halindeyken dahi ne yaptı Sevdi. Yani onun hakkında iyilik istedi manasında sevdi. Ama eğer-i sünnet ne diyor? Hayır. allah Teala Michael'a buz etti. Buğz etti, buğz etti, buğz etti, buğz etti. 2000 yılı Türkiye'ye geldi Michael, Müslüman oldu. O andan itibaren Allah hangi sıfatı tahakkuk etti, tecelli etti? Selam'a sıfatı, razı olma sıfatı tahakkuk etti, gerçekleşti. Bugün ise Yüce Rabbimizin yine fiili sıfatlarından bir tanesi ve daha sonradan da Rabbimizin zati sıfatlarından iki tanesini alacağız. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü kıyamet günü kullar mahşerde kıyamet meydanında toplandıklarında kendisinin o kıyamet meydanına geleceğini ne yapıyor? Bizlere Aynen. haber veriyor, bildiriyor. O zaman Allah-u Teala'nın fiili sıfatlarından bir tanesi de nedir arkadaşlar? Kıyamet günü mahşer, mahşer günü. yerine ne Gelmesi. Tabii biz bu dersin başında Bundan 4-5 saat önce bu kuralları çok iyi oturttuk. dedi ki Allah-u Teala'nın zatı nasıl insanın zatına benzemiyorsa zatı itibariyle, itibariyle Allah-u Teala'nın sıfatlarının hiçbiri de insanın sıfatlarına yapmaz? Benzemez. Ondan dolayı biz daha baştan diyoruz ki Allah için bir sıfat ispat ettiğimizde kimsenin aklına insanda olan veya mahlukatta olan bir sıfat ne yapmasın? Gelmesin. Şayet gelirse bu insan neye düşmüş olur? <gülüyor> Teşbih. Kıfır genel bir ifade. O ayrı bir şey. İlmi konuşuyorsunuz. Teşbihe düşmüş olur. Şimdi Maturdi ve Eşariler klasik usulleri itibarıyla Allah-u gelmesi falan ne yapıyorlar? İnkar ediyor. Gelmek demek diyorlar. Bir yerden bir yere yapmak? Gelmek. Yani bir yeri bırakıyorsun. Arkanda gidiyorsun. Nar Yeni bir yere geliyorsun. Evet. Gelmenin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 Yani güneş yukarıda. Ama güneş geldi. Yani mahlukat arasında bile geldi dendiği zaman mahlukatına göre o sıfata sahip olan o mahluka göre mana ne <gülüyor> oluyor hemen? Değişiyor. Nasıl allah Teala'nın yani nasıl olmasın ki Allah-u Teala'nın adına biz gelmesini gelmesini ispat ettiğimiz zaman onun hakkındaki mana ne olmuş olmasın? farklı olmasın, değişiklik olmasın ve onun hakkında kemal olmasın. Çünkü bizler biliyoruz ki allah Teala'nın bütün sıfatları nedir? Kemal.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 Diyor ki onlar allah Teala'nın beyaz bulutlar içinde gelmesini beklerler. Bakın, Kur'an'daki vasfa bakın. Nasıl gelir diye sorsalar size ne dersiniz arkadaşlar? E peki nasıl gelir Mehmet? Yalnız, sorusu. Nasıl sorusu? Allah'ın isim ve sıfatları hakkında nedir arkadaşlar? Yasaktır. Ne diyor İmam Malik? Malik bin Enes. Tabi tabi in, tabi etbaat tabiinden etba tabi büyük alimlerin Malik bin Enes'e gelip sorduklarında Allah arşına nasıl istiva etmişti deyip soruyor. Nasıl? Kul daha kendi sıfatlarını nasıl işlediğini alamakta yapamakta? Yani. Bilmekte. Bizim beraber dolaşan, yedem bir nesne var. Bir veya şey var. Gerçek var. Değil? Ruh mesela. Ruhun nasıl olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? Bilmiyoruz evet ruhun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Şimdi sorsam size, ruhun tarifini herkes bir kalem alsın, üç satırda yazsın dese inanın hiç kimse 3 kelime daha yazamaz. Çünkü yazacak hiçbir şey yok. Ama nasıl olduğunu bilmemem bilmememize rağmen ruhun biz ruhu ne yapmıyoruz? inkar etmiyoruz. Allah'ın sıfatlarının da nasıl olduğunu bilmememiz onları inkar etmemize ne yapmaz? gerektirmez. E insan sen kendi zatında dahi Birçok sıfatı bilmiyorsun. Mesela göz nasıl görür? Beyne nasıl gönderir? Beyin onu nasıl algılar? Bunları bilmiyoruz ama bilmememize rağmen hala kalkıp diyor muyuz? Ben nasıl olduğunu bilmiyorum. Bunun nasıllılığını, keyfiyetini bilmiyorum. O halde insan görmez diyen adama ne denir? Manyak Aptal denir, ahlak denir, manyak denir. Değil mi? <gülüyor> değil mi denir? Bunu de bakılçıya götürün tedavi edin derler. İşte Allah sıfatları da keyfiyet bakımından bir keyfiyeti vardır ama biz onun keyfiyetini ne yapmayız? Bilemeyiz. Allah bize o, o, onun, o sakların keyfiyeti ne yapmamış? Evet. Bildirmemiş. Ne gibi? Bizde olan bazı şeylerin keyfiyetini öğretmeyiz, bildirmediği gibi. Allah-u Teala bizden ne istiyor arkadaşlar o yüzden? Bu, sebep, bu sebeple i̇man bildirdiklerine i̇man. olduğu gibi iman etmek, teslim olmak. Tahrif etmeden, tahtil etmeden, teklif etmeden, temsil etmeden.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 Yükselme, mana biliniyor. Diyor ki istiva malum ve el keyf meçhul. Keyfiyet yani nasıl? Meçhul. Yani ne ne söyleyecek? Bilinmiyor. Diyor ki ve sual anha Bu, bu, bu konu hakkında soru sormak bidat. Hangi konu hakkında soru sormak arkadaşlar? Evet. Allah'ın arşının üzerine istiva ettiği konusu mu? Yoksa keyfiyet sorusu mu? Evet. Keyfiyet. Evet. keyfiyet. Yoksa Allah'ın arşının üzerine istiva etmekle alakalı soru sormak bidat olsaydı İmam Malik ne derdi? Kardeşim bunu kapat, bunu konuşma. Ama ne diyor İmam Malik? İstiva biliyoruz manasına. İstiva yükselmek. Ama keyfiyet, ne Şimdi Arapçada هَلْ zoruna اِلَّا en يَأْتِيَهُمُ اللّٰهِ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 Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ona bir sıfat veriyor. Ne sıfatı? Seyman. Sevme sıfatı. Biz onun nasıl sevdiğini bilebiliriz belki bu dünyada. Nasıl bilmiyoruz, bilebiliriz. Ama bilmiyoruz diye unutun, unut sevmez diye midir miyiz? Diyemeyiz. İşte Allah Teala kıyamet gününde beyaz bulutlar içinde ve melekler gelecek. Tam mı? Nasıl gelecekleri zaman biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama gelecek mi? Allah bize bunu haber vermiş mi? Hı, hı. Vermiş. İman etmek bizim bu konuda neymiş? Vacip. Kıyamet sahnesinde arkadaşlar önce melekler inecek. Biraz sonra hepler gelecek. Melekler saf saf iniyor. Sıra sıra. Hatta bazı alimler diyor ki her sema melekler, her semanın meleği birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dört beş, altı, yedi. Ayrı ayrı. Mahşerdeki kulları ne yapıyorlar arkadaşlar? Sen kuşatıyorlar, sarıyorlar. Düşünün sahneyi. Düşünün sahneye arkadaşlar azametini. Sonra melekler indikten sonra kim geliyor arkadaşlar? Rabbimiz geliyor. Düşünün hesap gününü düşünün. Ya yani Allah geliyor. Allah'ın sıfatlarıyla olduğu, kendini vasfettiği, Kur'an'ı kerimde bildirdiği, Peygamber'in sünnetini bildirdiği sıfatlarla inananlar Rabblerini orada ne yapacaklar zaten? Tanıyacaklar. Ama Allah'ın bu sıfatlarını kabul etmeyen, Allah'ın gel Allah gelmeyecek kardeşim diye inanan bir adam dünyada Rabbi geldiğinde tanır mı onu? Ne Niye çünkü böyle bir sıfatı zaten kabul ediyor. Sonra Rabbimiz gelecek. Tabi insanlar uzun bir müddet bekleyecekler. Biz bunun diğer akide derslerimizi de aldık. Hesap görülmesi için artık denilecek ki yani artık hesap görülsün diye. Sonra artık böyle ee, Allah Teala ne yapacak? Sıkmetecek. Sıkmeti verecek. Peki Maturidi'ler ne diyor Allah'ın gelmesiyle alakalı bu ayetle ilgili ne diyorlar? <gülüyor> Allah'ın emri gelir. Allah gelmez diyor. Allah'ın emri gelir. Şimdi biz dedik ya, her tevhile düşen, her tahrife düşen insanlar bir yerden kaçarken, yağmurdan kaçarken ne doluyor dedik arkadaşlar? Doluyor. doluyor. Daha önceki derslerde bunların hep örneklerini verdik. Örmeye, örnek vermeye devam ediyoruz. Onların ne kadar büyük çelişki içinde olduklarını. Şimdi onlar zannediyorlar ki, Allah'ın emri gelecek dedikleri zaman,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 Tabi ne var ne yok Rabbinin eli var mı yok İki gözü var mı yok Kazabeder mi yok Subhanallah yani nasıl bir, o zaman nasıl bir ilah bu yani Demek ki bu öyle yani Boş bir şey yani siz Öyle yani var olduğuna inanılan bir şey Ama bildiğin Rab Allah'ın kendini vasfetti Kuan-ı Kerim'de Sünnette peygamberinin anlattığı Rab Var olan Bir zat sahibi O zatının sıfatlarının olduğu tam mı Bu sıfatlarının ezeli, ezelden muttası sahip olduğu, ezelden beri sahip olduğu kimi sıfatlarının zati, kimi sıfatlarının fiili olduğunu bilirsen Rabbinin arşının üzerinde olduğunu bilirsen dünyada Rabbinin kontrolü altında gözetlemesi altında gezdiğini ne bilir misin? Şimdi da çelişki için dedi ki dikkat edin arkadaşlar çelişkiye Allah'ın emri gelir diyorlar. Allah'ın emri. Bir maturid eşariye sorsak desek ki Allah'ın emri nereden gelir? Ne ders? Her yer. Allah'tan gelir. Allah'tan gelir yani Allah katından. Yok yukarıda yukarıda olduğunu kabul etmiyor Allah'ın her yerde olduğunu söyleyeyim. Der ki emir Allah katından gelir. Peki sana göre ey maturid sana göre ey eşariye Allah her yerde olduğuna göre o emirin gelmesinin manası ne? Zaten emir her yerde.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 Anlayabildik mi arkadaşlar? Tezatı, tenakuzu, saçmalı. O zaman Rabbimiz kendine layık olduğu bir şekliyle bizim keyfiyetini bilmediğimiz bir şekliyle ne yapacak? Kıyamet günü gelecek. O Arafat, Arafat meydanında kıyamet meydanında kullar Rabbini görecek. İki yerde görecek. Bir o kıyamet meydanında, iki cennette. cennetin en büyük nimeti Hangisi arkadaşlar? Oradaki huriler, ırmaklar falan değil. Allah'ın Teala'nın yüzüne bakmak. En büyük nimet diyor Peygamber Efendimiz. En büyük nimet. Rabbim, aa, Rabbinin yüzü, yüzü olduğunu kabul etmeyen bir insan nasıl Rabbinin yüzüne bakmakla müşerref olacak? Nasıl Rabbinin yüzüne bakmakla ikram olacak? Orası ayrı bir nokta. Orası insanı korkutan bir nokta. Çünkü diğer ayette هَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَٰئِكَ Onlar eklerler mi? Ekliyorlar mı? Neyi? اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَٰئِكَ Meleklerin gelmesini. Bakın melekler geliyor arkadaşlar. Öyle melek ki bir rivayette semada, gökyüzünde her dört parmak büyüklüğünde bir yerde Allah'a secde bir melek vardır, bulunur. Kafasını kaldırmak. Secde halinde bekliyor. Hamd ediyor Rabbini tesbih ediyor. Rabbini anıyor. Düşünün, bütün melekler geliyor. Evye tiye Rabbuke ya da onlar Rablerinin gelmesini beklerler mi? Ne olacak? Evet. Rabbimiz gelecek. Evye tiye ba'du ayati Rabbik ya da Rabbinin bazı ayetlerini beklerler mi? o bazı ayetleri? Kıyamet alametleri. Kıyamet alametlerinden birisi diyor Alme. O da nedir? Dünya ile alakalı. Güneşin <gülüyor> batıdan doğması, doğudan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 O zaman gelme sıfatı yani biz buna Arapça ne diyoruz? el ityan, El-İtyan gelmek. Allah'ın gelme sıfatı vardır. Bu sıfat fiili midir, zatî midir arkadaşlar? Fiilidir, ihtiyaridir. Kur'an-ı Kerim'de "Kalla izâ dukkatil O gün yeryüzü paramparça olur. birbirine vurulup paramparça olur. Ve cae rabbuke Rabbin ne var? Gelir. <gülüyor> İkinci Allah'ın sıfatı gelme sıfatı meci. Cae u meci. Bu da allah Teala'nın <-Gül> bir sıfatıdır. Gelir. Ve <gülüyor> cae Rabbin gelir. Ve melek u safsan safsa Melekler saf saf gelir. Dediğimiz gibi bazı tefsir alimler ne diyor? Yani her semanın melekleri saf saf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 İnsan için akla gelen, insanın yapmış olduğu inişten akla gelen bir e, iniştir. Sen atın üzerine bindiğinde, indiğin zaman atın üstü ne olur? Baş, baş, Boş kolay. Ama Rabbimiz teşbihten, kıyastan uzaktır. Bilmiyoruz. Rabbimiz bize kendini dünyada atmadı, yapmadı? İşte, Göstermedi. Yani. Sıfatlarını bize kendisi atmadı, yapmadı? Göstermedi. Ama bize sıfatlarından haber evet. verdi. Bizden istediği, onlara olduğu gibi iman, iman etmek. Rabbiniz Rabbimiz gecenin birinde İniyor. Ama biz ne yapıyoruz? Foşur foşur yatakta uyuyoruz. uyuyoruz. O saat öyle mübarek saat ki yeryüzüne Allah'ın indiği saat sabah namazdan önce kalk bir kere namaz kıl, abdest al. Anladım. Camiye gitmek hazırlık yap. Kur'an oku. Aç ellerini. Yani müminin fırsat saati o saati. O saati değerlendirmek lazım. Bir sıfatı da Rabbimizin nuzul. Diğer ayette diyor ki وَيَوْمَ تَشَقَّقُوا سَمَا بِالْغَمَامِ O gün gökyüzü beyaz bulutlarla yarılır. Paramparça olur. <gülüyor> ve, -mela tenzile, ve melekler saf saf indirilir. Melekler yani iler Burada bu ayette dikkat etme arkadaşlar Rabbimizin sıfatıyla alakalı bir sıfat zikredilmiyor. Gökyüzünün yarılmasından ve meleklerin indirilmesinden bahsediyor. Peki Şeyhülislam'ın teyimi bu ayeti burada niye zikretti? Ne alakası var?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 itiyan, meci ve Hı. nuzuz. Hemen ondan sonra Şeyh Hulusi İbn-i Teymiye Rabbimizin zati bir sıfatına geliyor. O da hangisi? Allah'ın yüzü sıfatı. Yüzü. Allah-u Teala'nın kendine layık bir Hı. yüzü vardır. Şimdi hemen matur eş eşari e, bizden fazla kitap okumamış, ilim okumamış, tevhidin altyapısını oluşturmamış, insanların aklına yüz deyince aklına hemen ne geliyor? Hı. İnsan yüzü. Halbuki gelmemesi lazım. Yani mesela hayvanda da yüz var. Ondan sonra yani birçok mahlukatın yüzü var ama aklından senin niye yani insan yüzü geliyor? Daha önceki derslerde söylemiştik. Kelimeler yalın tek başlarına kullanıldıklarında, mana mana olarak nedir zihinde kalır.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 İzafe edildiği zaman, bir şeyle beraber kullanıldığı Yok. zaman. Ama yalnız başına kullanıldığı zaman normal, sağlıklı akla hiçbir şeyin gelmemesi lazım. İnsanın yüzü dediğimiz zaman herkesin aklına iki, kaç, iki göz, iki pik, ağız, bunun bunlar geliyor değil mi? Bunun dışında aklına başka, başka bir şey gelen insan yoktur. Şimdi Allah'ın yüzü dediğimiz zaman o zaman...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 Kendi yorumumuzdan ortaya koyabileceğimiz hiçbir şey olamaz, yoktur. Kaynak Kur'an ve sünnet. sünnet. Allah bize bununla hitap etmiş. Bizden gayba iman etmenizi istemiş. İşte gayba iman budur. Zaten Allah-u Teala gayba iman edenleri onun için Kur'an-ı Kerim'de ne yapmakta? Övmekte. Ölmek. Sen Rabbini görseydin, tanısaydın, bitseydin, ondan sonra iman etseydin gayba imanın değeri kalmazdı. Rabbiniz bize haber veriyor, imtihan ediyor. Hani nasıl insan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 allah تعالى بيقولون تردد في الأسماء باحثين عن السابقون الأولون من ال من المهاجرين والأنصار مهاجرين وأنصاراً أول مسلمان أولان وانظروا إلى إحسان الله olanlar إحسان الله إلى إحسان الله إلى إحسان الله إلى إحسان الله إلى إحسان الله إلى إحسان الله إلى إحسان الله إلى إحسان الله إلى إحسان ...muhacir ve ensarlar. Bunlar kim arkadaşlar? Evet, evet. Seles. Seles. Ne demek Seles? Ancik. Önce gelenler. Onlara iyilik ve güzellikle uyanlar kim? Selesiler. Anladık mı arabik farkı? As-sâbiqûne'l-evvelûne minel muhacirîne vel ansar. İslam'a girmek öncelik eden muhacir ve ensarlar. Kim onlar? Evet. Seles. Ne demek Seles? İlk gelen, önce gelen. Yani öyle...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 Ve hep gavet hu rabbike zul celal vel ikram Rabbinin ikram ve celal azamet, büyüklük sıfatlarına sahip yüzük alacaktır. Yani buradan şu anlaşılır mı? Maturlar diyor o zaman bak şimdi yüzük alacak diyor Allah Teala'nın zatı, iki eli diğer sıfatları helak mı olacak yani? Diye Rabbi bir şüphe Atabiliyor. Yani allah Teala ayette dememiş, o gün allah Teala'nın ikram ve celalet, azamet sahibi, rahatı kalacak demiyor. Diyor ki yüzük kalacak. Şimdi bize gelip diyebilir ki maturiddi ve eşari olan bir adam veya işte mutezili olan bir adam. hey tevili inkar eden selefi, gel bakalım. Bak ayette diyor ki o gün Rabbinin o gün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 zatı ve tüm sıfatlarla kalması nedir? Evladır. Bu bu dilin nedir aslında bir metodu. Yani dilin içinde olan bir kullanış. Mesela Türkçede diyor ki adam diyor ki boynun devrilsin. Yani ne olsun şu boynun, kafanın, vücudun kazın boynun bu devrilsin. Nedir onun, onun şey? Yani boynun devrilirse zaten sen ya, sen vücudun, vücudun, vücudun devrilmiş oluyor. Yani o zatı da içeride. Burada da tevî yok aslında. Yani Kullanışı bu. Aynı şekilde bizi, evet Allah'ın zatı ve diğer sıfatları da Kalacak. Kalacak. Ama allah Teala burada ne yapmış? Kerem sahibi olduğu için, celalet, e, azamet sahibi olduğu için yüzünü zikretmiş. Yüzü kalacaksa, bir sıfatı kalacaksa zaten zatı ve diğer sıfatların kalması nedir? Evet. Evladır. Bunu her akıllı olan bir insan zaten bilir, anlar. Burada bizim tevhile kaçma gibi şeyimiz yok. Peki bazıları der ki, şimdi Arapça bilmediğiniz için pek gramer konularına değinmiyor ama bu burada değineceğiz. Ayette diyor ki, ve yap qa rabbike rabbi ke, rabbi ke, senin rabbinin yüzü kalacak. Ne diyor sonra? <gülüyor> Zul delali ve ikram. Arapça bilenler anlayacak burada. Burada Allah Teala ikram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 Yüze dönüyor. Rabbe dönseydi ne derdi? Rabbike zil celali vel ikram dedi. Delili ne bunun? Ayette var. Yine Rahman suresinde diyor ki e, ayette ayeti hemen şey yapalım. Diyor ki tebarekesmu rabbike bakın şimdi ayete bakın. Rahman suresinde 78. ayet.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 Zatı demek değil. Evet zatına değil. Ama yüz ayrı bir şey. Onun için burada Zul Celali vel ikram diyor. Kerem ve celalet, büyüklük, azamet sahibi yüzü. Kerem olarak Burada da bu şekilde değinelim. Tabii bunu öğrenmek için altyapı Arapça altyapı lazım. Sonra Rabbimizin diğer ayeti kullu şeyin halikun illa veşehu. O gün her şey helak olur. Ancak onun neyi helak olmaz yüzü, vecizi helak olmaz. Yani bunun ne, ne, ne demek bu? Hangi mana geliyor arkadaşlar? Yani Allah Teala'nın bütün yani. diğer sıfatları da helak olacak sadece yüzü mü kalacak? Hayır, kendisi. Zaten Alapcılarda ne demek? Yani bütün dillerde böyle bir kullanım var. Tamam? Hmm. Diğer önemli olan bir sıfata daha geliyoruz. O sıfatta alacağız, konuyu bitireceğiz. Çünkü kurbanla alakalı bir ders yapacağız.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 Hiddetlenmesi lazım. Ona defek ki Ey maturidi, ey eş'ali, ey mutezzili, ey cehni Senin de yüzün var, domuzun da yüzü var dediğim zaman Hop! Sen nasıl olur da domuzun yüzünü bana belirtiyorsun diyor mu? Demiyor değil mi? Çünkü biliyor domuzun yüzü Farklı, insanın yüzü sarklı Ama aynı şey Allah mahluk arasında olduğu zaman Hemen aklına geliyor, teşbih geliyor? E. Aslında gelmemesi lazım. Yani sa sağlıklı akla böyle bir şey gelmemesi lazım. Şimdi Allah sana diyor ki şeytana, ey şeytan mâ mena'ake sana ne engel oldu? en feskude secde etme konusunda secde etmene engel olan neyiz? Neye secde etmene? limâ halaktu biyedeyye iki elimle yarattığım yani iki elimle yarattığım Adem'e secde etmene engel olan nedir ey şeytan? bakın şeytan ki Kıyası kullanan en zeki yaratık yani Allah cevap vermeye çalışmış birçok yerde. Bu ayetin devamında ne diyor şeytan? Sebebini söylüyor. Engel olan ona Allah ın, Allah Teala'nın iki eliyle yarattığı Ademe secde etmesine engel olan şeyin ne olduğunu söylüyor şeytan. Sen beni ateşten yarattın. Onu. Sen vurur, senin... Bu ayet Saps suresinde. geçiyor. Sad suresi 76 75 76 haftaya ezberliyoruz. Sad suresi 75 76. ayetler. Sad suresi 75 76 76'dan herkes ezberliyor Şeytan diyor ki ayetin devamında "Kale ene hayrun minhu. Ben Adem'den daha hayırlıyım. Halakteni min nar. İla ateşten yarattım. Halaktu min tin. Onu da neyden yarattın?" diyor. Topraktan, Topraktan çamurdan yarattın diyor.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 Yani bu ayeti nasıl onlar madem? Allah'ın bu ayeti nasıl anlıyorlar? Gücümle. cümle. Kudret, kudret, yani kudretimle kudret, kudret, yani demek kudret, kudret, kudret, Gücümle kudretimle yarattığım Adem'e niye secde etmedim diye anlıyorlar. Yani gücümle kudretimle yarattığım Adem'e niye secde etmiyorsun diye anlıyorlar. Şimdi şeytan kuda zeki bir yaratıp ki Bunların anladığını anlamıyor. Bunların anladığını anlataydı. yani ayetin manası kudretimle yarattığım Adem'e, gücümle yarattığım Adem'e niye secde etmiyorsun? Etmene engel olan şey nedir? diye anlatsaydı bu ayeti şeytan ne verdi Allah'a benim, benim, benim, benim de gücümle yarattım. Onun bana ne üstünlüğü var ki? Yani bu Adem'e secde etmemi gerektirecek bir üstünlük değil. Ademi de gücümle kudretini yarattın. Beni de gücümle da, şeytan da biliyor ki Allah-u Teala Adem'i has olarak kendi iki eliyle ne yaptı? Yarattı. Adem'in hususiyetinden, hususiyetinden bir tanesi, bu, Özelliğinden bir tanesi. Bu. Hemen şeytan cevap verebileceği yöne yöneliyor. O da ne? Beni ateşten, onu Toprak. topraktan yarattı. Yani şeytan o kendisinin üstün olduğunu ispatlamaya çalışıyor burada. Bunu söyleyen şeytan, şunu demek miydi? Beni de kudretimle yarattım, onu da bizimle kudretinle Ama şeytan biliyor, Ademi, Allahü Teala Adem'i neler yarattı? İki eliyle yarattı. Özel olarak iki eliyle meydana getirdi diye yarattı. Diğer mahlukatı Allah nasıl yarattı peki? Ol dedi. Oldu. Abi Adem Haz, peygamberimiz hadiste var bu. Adem Haz, bir şey bu. Yine cennet de bununla alakalı, buna geliyor cennet. Allah ne yaptı bu? Bunları eliyle, iki eliyle yarattı. O halde biz Rabbimizin kendine layık, keyfiyetini bilmediğimiz, nasıl olduğunu bilmediğimiz iki ele sahip olduğuna ne yapıyoruz? İman. İman. Böyle bir sıfatı var Rabbimiz. Zatının böyle bir sıfatı var. Bu sıfat siili midir yoksa e, zatı midir? Zatıydır. Çünkü bazen elli bazen elsiz olmaz yani. Her zaman Allah'tan iki tane eli vardır? Eli vardır. Şimdi Yahudilere bakın arkadaşlar, Yahudilere. Bu konuda, bu konuda Allah'ın iki eli konusunda İslam ümmetine nisbet eden bazı topluluklardan bu konuda bazı, bu konuda özellikle daha iyiler. Şimdi ne diyorlar ayet diyor ki veqaatil Yahudi Yahudiler diyor ki yedullahi magulule Allah'ın eli sıkıdır. Magulule demek böyle eli burada yani cebine gitmiyor yani sıkı. Fakir yani şey dimri Allah'ın eli cimridir diyorlar. Yani Allah Teala'ya burada iki tane şey ne yapıyorlar İspat ediyorlar. Bir el iki Cibrilik. Cibrilik. Cibrilik. Şimdi allah Teala normalde maturidir ve eşar verilir ve nasıl lazım verilmesi lazım? Demek lazım ki Allah'ın eli yoktur ve Allah Cömert. cömerttir demek lazım. Yani siz nasıl olur da Allah-u Teala'ya ne El kısal Böyle Allah'ın hakkında ileri geri konuşur mu? Böyle sabıklık olur mu? Allah sizin söylediklerinizden beridir demek lazım. Ama Allah-u verdiği cevap olalım.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 Ve bu söylediklerinden dolayı da Allah tarafından ne oldular? Lanet yediler. Söyledik Allah sana. Bel bilakis Bilakis Bilakis Yedâhu Allah'ın iki eli nedir? Mevsutatân -ta Mevsut açık demek. Diyor Allah'a Allah sana. Ey Allah'ın iki eli bilakis Açık. Açık demek açık? açık. Evet. yani böyle değil. Hani toplumda da insan aslında böyle derler ya. Açıktır diyor. Yani bak, Allah Teala neyi inkar etti? O Yahudilerin hangi sözünü inkar etti? Cimri diyor ki bilakis Allah'ın iki eli nedir? Açıktır. Açıktır. keyfe yaşa dilediği gibi ne var? Aynen. Harcar. Dilediği gibi ne var? eder Dilediği gibi Aynen. verir. Yani Allah Teala'nın bu ayette deneyini görüyoruz arkadaşlar. İki elinin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 Bu hadis de Buhari Müslim'deki de diyor ki Allah'ın iki eli sağdır. Müslim'deki hadis diyor ki Allah o gün işte sol eliyle ve yeryüzünü dürer. Şimdi Allah'ın iki eli de sağ mıdır? Yoksa Allah'ın sağ ve sol eli vardır da nasıl ikisi sağdır? Ben de ne, ne Bunu açıklayacağız inşallah. Önümüzdeki derslerde. Önemli bir konu. Sağ tamam. sağ Heh, Rabbimizin ama iki eli arkadaşlar vardır. Rabbimizin yüzü vardır.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 mahlukatın da zatı var ama onun zatı onun zatı bir değil. Onun varlığı cisim, cevher, araz, had, zıt, eş ve ortaklardan uzaktır. Sonra hemen hemen anlıyorsunuz Geçen ders örnek vermiştik. Onun Kur'an'da zikrettiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. Allah'ın Kur'an'da zikredilen Allah'ın eli, zikrettiği gibi el, yüz ve nefis gibi şeyler keyfiyetli sıfatlardır. Bakın, İmam Ebu Hanife söylediklerimizin aynısını ne yapmış zaten? Söylemiş. Söylemiş. Yani biz burada Amerika yeniden keşfetmiyoruz. 1400 sene sonra gelip tamam mı? Burada Allah korusun sapıklıkta ileri giderek kafamızdan uydurduğumuz şeyleri burada ne yapmıyoruz? Evet. Anlatmıyoruz. Bu konuda dedi ki selefimiz var. Kim o selefler? İmam, yani İmam Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Mali, İmam. Ha ondan önce tabeler, Peygamberin kendisi aleyhissalatü vesselam. Vesselam. Vesselam. vesselam Yüce Allah'ın kitabı Yani bazıları şunu söyle ya Böyle Allah inancı mı olur? Bir derse gittim zeytin borunda yani Allah-u Teala'nın var dedi yüzü var dedi Tamam mı? Öfkelenir dedi Yahu nedir fren? Yani biz inanın Bizim hep bu konu ağzımızdan Çıkan Allah adına Allah hakkında ağzımızdan Çıkan her lafın her sözün bir delili dayanağı var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 Sizler hiçbir konuda selefimizin yani kim o selef? Maadir ve ensar ve imamlar, alimlerin o konuda görüşü sözü olmadan Allah adına ne yapmıyoruz? Hiçbir söz söylemiyoruz. Ama maaduruydalar eş -aliler. Onların hocaları selefleri kim bu konuda arkadaşlar? Söyleyin adını. <gülüyor> Cehennemi <b> <gülüyor> Safan. Onların hocaları da o, selefleri de o. Onlar da onun selefleri. <gülüyor> tamam?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 Ziyare olmuş olur. Allah'ın elinden maksat kudretidir, kudret elidir dersek ne yapmış oluruz onu? İptal. Tatil etmiş oluruz. Bu işte bu, bunu söylemek kaderiyenin, mutezilenin görüşüdür. Onun elinin keyfiyetsiz sıfat olması gibi gazabı ve rızası da keyfiyetsiz sıfatlarından iki sıfattır. Yani şimdi biz burada arkadaşlar yaklaşık yediği dersimiz, 8 dersimiz söylemiş olduğumuz, konuşmuş olduğumuz açıklamış olduğumuz sözlerin halbuki Selahaddin İmamo Ebu Hanife'nin sözle tahtice bir şey duydunuz mu? Burduk bu şeyden Duymadık. <gülüyor> Demek ki İmamo Ebu Hanife aslında uyanlar kimler? Sizler. Ben Arefiyim deyip Allah'ın elinden maksat kudretidir diyen. Allah arzın üzerinde değil, her yerdedir diyen bir adam İmamo Ebu Hanife'ye tabi olan bir adam sayılır mı arkadaşlar? Bilmiyorum. Evet. O bu iddiasında nedir? Yalancıdır. Yalancıdır. Hiç kusur bakmasın.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 kurban olmasına mani olan kusurlar vardır. Bunları Peygamber Aleyhisselam Vesselam dört taneyle sınırlandırılmaktadır. Bir. Gebe, gebe özürüm, Bir dakika geliyoruz. El arza el neti el beyin val oha topallığı yürümesinde topallığı apaçık olan hayvan. Apaçık topallı olan hayvan. 2- El avra el beyin avar Tek gözü apaçık şekilde kör olan ya da böyle pembeyez olan veya dışarı pıskırmış olan hayvan. Bundan da kurban olmaz. Üç. El marin el marila el beyin mara Hastalığı apacık olan hayvan. hasta. mi hastalıktan bitmiş, takati getirmiş artık. El açfa el la tunqi. İliy kırmuş. Zayıf hayvan. Zayıf artık. Eli dahi kurmuş, eli kurmuş. Yani artık rüzgar etse düşecek. Bu dört, dört, kusurdan, biri, dört kusurdan biri yahut dördü. O bir hayvanda bulunuyorsa eğer o hayvandan kurban olmaz. Ne arkadaşlar? Topal. Ama açık bir topallık olacak. İki. Kör demedik. Tek gözü tek gözü kör olan veya tek gözü bozukluk olan mesela hayvana Yanaşıyorsun bu taraftan hiç fark etmiyor. Bu taraftan yanaşıyorsun şey yapıyorsan. Üç hafta, hafta olan. Dört. Çok, çok zayıf değil. olan. Şimdi Ebu Saif denen bir adam var. Kıyasını inkar ediyor. Onların cemaatine göre kör kör olan hayvanların ne olur? olur mu? Kurban olur. Niye onlara göre kurban olur? Onlara göre. Çünkü hadiste ne diyor? Tekgör diyor. Öyle değil mi? Tapıklıkta çünkü uç, uç nokta yok yani. <gülüyor> Herkes ayrı bir noktaya gidiyor. Onlara göre, olması lazım, bilmiyorum böyle bir şey diyor mu da, Soru, sorulur. Sorun arayıp, açın, deyin ki, hocam, e, köy hayvandan kurban olur mu? Olur derse neye göre olur? Delil söyle, delil yok. Kıyaslayacak. Peki topal hayvandan kurban olmaz. Peki, tek ayağı kopuk, kırık hayvandan kurban olur mu?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 kurban bayramında kesilen Allah'a sunulan kurbanınız. Yoksa sen böyle bir hayvana sahipsen topaz ya etini Nereye? ye eti yenir. Yani kurban olmaz demek eti yemez demek değil. değil. İbadet, İbadet niteliğinde. Tamam. Aynı şekilde açık ya da olmaz. Adak da adanmaz bu. Bu da hayvandan. Hı -hı. olmaz. Tek gözü olmayan hayvandan kurban olmazsa iki gözü olmayan kör olan hayvandan Hı -hı. Hiç, olmaz. Hı -hı. hiç olmaz yani. Değil mi? E, Topal olan hayvandan olmaz. Böyle Ayağı kırık olan Hı -hı. Olmaz Hiç olmaz. Hasta diyor, hayvan hasta. Mesela hasta derken mesela diyelim ki araba çarptı veya uzaktan bir şey yaptın hayvana taş attın, hayvana vurdun, kaldı. Veya bir tanesi boynu attı diğer hayvanın, kaldı. Yukarıdan yuvarlandı, düşsü geldi artık öyle mahvoldu gitti, her şeyini kaybetti. Bunlardan olur mu? Çünkü bunlar da hasta, hükmünde. Gebe? Gebe hayvandan geleceğiz, geleceğiz. Diyelim ki hayvan gebe. Tam bıçağı aldın, Bismillah Allahu Ekber hayvan başladı doğurmaya. O doğurma esnasında o hayvan nedir arkadaşlar? Hastadır yani doğum yapmak, doğum. hasta olmak demek yani. O esnada ne yapmasın onu keserken kurban olmaz. Ama kesersen etini evet. yersin. Tamam, Dur, bölmeyelim, şey yapın, ee, Soracağım evet. sorunu dersin sonuna saklayın. Çünkü unutuyorum, söyleyeceğim şeyleri. Diğeri nedir? Zayıf olan hayvan dedik. Tamam, zayıf hayvandan da ne olmaz kurban? Olmaz. Zayıf derken, yani böyle köyogram falan dik değil mi? Çok zayıf, atık dikmiş. <gülüyor> Hayvanların kurbanından. Arkadaşlar, unutmayın, sorularınızı bir yere şey yapın. Unutmayalım, söyle, söyleyeceklerinizi. Kurbanı kesme, kesen de bulması gereken şartlar ne olması gerekiyor? Bir, Müslüman olacak. Veyahut da Yahudi ya da Hırsiyan, ehli kitap olacak. Yani ehli kitabın kestiği ne olur? gelir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunu kim söylüyor?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 Abdest namaz için bir şart Nasıl abdest namaz için bir şart yani onu unutulduğu zaman Abdest almayan tam bir adam Namazı kabul olur mu Olmaz, Olmaz. Besmele bitirmeden Bismillah demeden yani ee, Besmele demeyeyim çünkü besmele deyince de Bismillahirrahmanirrahim anlaştır. Kurban keserken sadece Bismillah deniliyor Bismillah Allah'a Ama besmele kurbanı kesmede şart Yani Latif abi Allah göstermesin Kurbanı kesti ah Esbene getemedim ya dedi. O kurban ne oldu arkadaşlar? Etti evet, evet, Et olmadı, murdar oldu, at onu. Sefer. Çöp. Çünkü niye o kurbanın üzerinde Allah'ın adını almadı, tamam. anılmadı, dikkat edilmediydi. Tabii Yani tam Eğer yani o şey yani. Eğer damacım söylicecek özellikler. Neyi kesmemiz gerekiyor? Sonra. Tabi Müslüman olması gerekir ne olacak bu adam? Na namazı kılmayan bir adam olmayacak. Çünkü namazı kılmayan adam Müslüman değil dedik. Sonra ne olacak? Şirki açık olan bir adam olmayacak. Gidiyor ölülerden yardım istiyor, yetiş Abdülkadir diyor, yetiş Mah Mahmut Efendi diyor, yetişiyor. Bu da yani sak sakınca mı sakat buraların kurbanını yani. Bunlara kestirmeyeceğiz. Şii adama kurban kestirmeyeceksin. Adam kastan gelmiş, kasalım diye kesiyoruz, dur kardeşi <gülüyor> <gülüyor> Sonra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 yani, he, kemik gibi böyle. Bun, onlara benzememek için yasaklanmış. Bir de kemikle, kemikle kurban ne olmaz kesilmemek. Peki kadının kadın kurban kesebilir mi arkadaşlar? Kadın kurban keser. Çünkü buharide rivayete diyor ki sahabeden bir birisinin kadın çobanı var. Tam hayvan ölecek bakıyor hasta hastalanmış. Koşuyor hemen taşla ne yapıyor hayvanı? Kesiyor. Etini o eti kurtarıyor. Kadının kestiği. Kadın aletliyse kesiktiği yenir mi? Yenir. Yenir. Yenir. Yenir. Yenir. Yenir. Yenir. Yenir. Yok. Evet. Sonra kurbanı ne yapıyoruz arkadaşlar? Kurbanı sol tarafına yapıyoruz, Sol tarafına. Kıbrıya doğru. Kıbrıya doğru Sağ elimizle. Tabii solak kesmek nedir Cahizdir, cahizdir arkadaşlar. Evet. Solak adam solakla, sağ eliyle kesemiyorsa kesemez ki. Ne yapacak? Kasan nerede? Kasan gelmiş. Niye gelmiyorlar sana bunu? Nefayla, şeyde Sol eliyle ne kesecek. Peki sol eliyle keserken ne yapar? Hayvan nereye yatırır? Sağına. Sağına yatırır. Çünkü Efendim. sağ olarak kesen, sağ, sağ eliyle kesen kişi hayvanı soluna yatırır. Çünkü hayvan için daha rahat Sol kesen adam ne yapacak hayvanı? Sağa yatırır. Sağına yatırır. Yani Sol elle kesmek cahil. Tabi solak var için söyledim onu. Şimdi hocadan duyduk burada biz bu kurban soluna keselim. <gülüyor> <gülüyor> <Değil yani>. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sonra kurbanı arkadaşlar boğaz kesmemiz gereken neyi keseceğiz boğazından? Neyi keseceğiz arkadaşlar? Dört tane şey var kesilmesi gereken. Dört şey. Bir yemek borusu. İki nefes borusu. Üç ve dört şah damarları. Bu dört şeyi kesersek tam anlamıyla keseriz. Kesmiş oluruz. <gülüyor> Ama kurbanın yenilebilmesi için etinin helal olabilmesi için, kurban olabilmesi için en az bu dört taneden üçün. üçünü kesecek. Evet. Tabi bu dört tane üçünü keser, keserken de nefesle yemek borusu bu üçünün içinde <gülüyor> dahil olacak. Evet. Dikkat edin. Yani bazı var azıcık kesiyor, bırakıyor hayvanı, kan fışkırıyor, fışkırıyor, gidiyor. Bakmışsın ki ya adam sadece ne kesmiş, bir tane şart zamanı kesmiş. Kan kaybından gitmiş. Bu hayvan ne oldu arkadaşlar? <gülüyor> Murdar oluyor eti. En evet. o dört tane şeyi keseceksin. Kesemedin, en azından nefes borusu, yemek borusu ve damarların bir tanesini keseceksin. Peki, ee, hayvanın ayaklarını bağlamamız bağlar. diyor ki alimler, hangisi hayvan için rahatsa o tercih edilir. Genelde aslında aslında hayvanın ayaklarını bağlamamak hayvan için nedir daha iyi ve güzeldir? Niye? Çünkü ayaklarını oynattıkça kan çabuk çıkar. Yine peygamber aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz iki tane kurban kesiyor. Boynuzlu, beyaz ama gözlü alaca olan, yani göz tarafı karın tarafı ayakları siyah olan iki koç kesiyor aleyhissalatü vesselam. Hı. Ne yapıyor onları keserken? Ayağıyla da boynlarına basarak kesiyor. Yani hayvan savunucuları bunu ben değil şey olabilir de. Hayvanın boynuna bakacaksın Bismillah, Allah'a ıslah edeceksin, geçeceksin. Tabi Bismillah, Allah'a ıslah ederken şöyle bir dua da var. Peygamber yapıyor bunu. Diyor ki, Allahümme hâzâ minke. Ey Allah'ım, bu bana, bu kurban, senden. Allahümme hâzâ minke ve leke. Bu kurban, benden de sana. Yazalım onu buraya. Allah'a Allah'ım bu ancak nince ve neke Allah'ım kabul min Muhammed diyor peygamber min Muhammed ey Allah bunu Muhammed'den bu kurban Muhammed'den kabul et tabi akıllı olan adam ilim talebesi olan adam bize olan adam o kullanar, bütün ümmeti ortak eder. Peygamber şöyle yani büyük ümmeti ortak eder. Yani sen de alimlerin adını sayabilirsin Allah'ın veya dedelerin adını en azından. Allah'ın diyor ki Peygamber Muhammed ve min alim Muhammed ve min alim Muhammed Muhammed'in ailesinden ve min Muhammed ve min ummeti عندك إذا كان رأسك الله ما تقبل من بولنت ومن آل بولنت ومن أبي وإجداد بولنت. كندي يقولونه، ولا نبصنه. نكمل. كيامس. نقول تبعنا O ها. بس ما هو. بعدها سوينا. بعد كذا. كوربان. كوربان. كوربان. كوربان. كوربان. كوربان. كوربان. كوربان. كوربان. كوربان. كوربان. كوربان. كوربان. Boynuzu kırık. Bunlardan kurban olur mu? Olur. Kim dedi olmaz? Olur, olur, olur. Biz söyledik dört tane kusur vardı. Engel olan peygamber diyor. Onların dışındakiler nedir? Kurban olur. Kuyruğu ketik? Olur. Olur. E, vurulmuş mu diyorlar? Vurulmuş mu diyorlar? Hayvanın şey diyorlar. E, İhidiş ediyorlar. İhidiş. Şeylerini vurmuşlar. Yani erkekliğine götürmüşler hayvanı. Ondan kurban olur mu? Kurban olur. Niye? O niye yapıyorlar zaten? Saldırıcı ya, oluyor. Yani. Nesil şey için? Aile, aile ekonomik. <gülüyor> Sebebi ne? Eti güzelleşiyor arkadaşlar. Eti güzelleşiyor. Sinan bu eti Yani kurbanı daha da güzel hale getiriyor. Kurbanı engel olmaz o. Çünkü hayvanın eti güzelleşiyor. Tamam. Bugün şey yaptım. Bir hafta geldim. Şeyh Avvani. Allah rahmet eylesin. Ona soruyorlar. Bir adam soruyor telefonla atıp. Şeyh diyor. E, neydi ona yani? Kısa homo seksüel diyor, ooo yani Ne erkek ne kız diyor, Bundan kurban olur mu? Şeyh hayvan mı var diyor ama <gülüyor> e Düşünüyor şimdi yok mu diyor Yok ya ama diyor öyle ki olsa bile Olur diyor bunlar yani Zaten yani erkekten de olur, Hayvanın dişlisinden de olur Homo seksüelinden de olur yani Hem diş yemek karışıklarında olur yani Eee Deklememiz gereken Şey daha vardı, unuttum onu. Peki hamileyken? Heh, evet, hamileyken hamile hayvan kestir. Hamile hayvanı kestiniz, kanında çocuk çıktı, ölü. Ne olacak o ölü hayvan? Gider. Hayır. Hayır. O hayvan, ki, annesini kesmeniz, Aynen, onu kesmeniz gibidir. Yani annesini kestiğiniz zaman, onu da kesmiş hükmünde olsun. Yani onun etini ne yaparsınız? Evet. Mı yenir? Tabii yenir. Koyunu aldın. Kuzu'yu aldın, koçu aldın. Koçu aldın. Kestin. Of, içeride bir tane ne çıktı? Kuzu. Boğistan. He, he, şey, efostan derecede. Koyun. <gülüyor> <gülüyor> Koyunundan kuzu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <Demin> koçlar, <gülüyor> iki, <gülüyor> Şimdi artık var biliyorsunuz yani Erkek ada, şey, adam kadın sonra erkek oluyor. Ondan abi ne oluyor? Dölleme mi ne olabilir yani, Ne <gülüyor> ben belki şuanda imkânız gibi geliyor tıpkı bu mümkün mümkün değil mi arkadaşlar? Aman Koçu hamile bırakamazlar herhalde Bırakırlar Hehehehehehe Hocam dersiz yok mu? Dersiz mi ben öyle benden şey oldu Ama bu da mümkün yani bazı fıkıh alimleri bu Eskiden çok ilginç şeyler konuşmuşlar Tamam <gülüyor> Bugün gerçekleşiyor ne var mı böyle şeyler Şimdi bugün bunu konuştuk Belki ya ne bürsü gün nasıl Şey yaptılar e, Hayvan kolonadılar Tamam yani millet yapar yani. Ayrı bir şey. Evet, Şimdi <gülüyor> yani. Çünkü Evet. Gazetede okudum bir yerde. Gazetede kadın adam oluyor, erkek oluyor yani Ameliyat oluyor. Sonra hamile kalıyor. Hamile kaldırıyorlar yani. Erkek halindeyken. Tamam mı? Dünyada ilk doğuracak erkek olarak literatüre girdi. Erkekte bu mümkünse koçta herhalde olabilir yani. Neyse. <gülüyor> evet, değil mi? <gülüyor> Şimdi koyun, Kestin, ineği kestin, içinden hayvan çıktı. kulu çıktı, koyunlardan veya hayvandan buzla çıktı. Olur, Sen hayvanı kestiğin için, onu kesmiş, içinden çıkan yavruyu da kesmiş hükmünde <gülüyor> oluyorsun. Peygamberimiz bunu söylüyor çünkü. Yani yani. Can Tabii her zaman doğarsa kesersin. Her zaman doğarsa kesersin. Ölü doğduğunda annesini kesmiş olman, onu da kesmiş olman hükmüne geçiyor. Onun eti de nedir? <gülüyor> herhalde yedirilir. Gebel hayvanı kesersin hiçbir sorun yok. Kurban da hangi seftaldır? Hangisini kesmek daha eftaldir? Ne bulmuş, devre olma yani. Yok yok, yani inek mi, deve evet. mi, koyun mu? Daha önce söylemiştik deve. Deve kesmek, tabii tek kişi olarak kesecek sen, deve. Peki. Niye tek kişi, deve? Peygamberimiz diyor? <gülüyor> kim cuma günü camiye ilk vaktinde gelirse, ne? sanki ne var? Bir deve, kumağa gelirse. Hadis diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam, Hı. kim cumaya ilk saatinde gelirse, yani sabah namazından sonra, cumaya kaç saat var? Beş saat var. Birinci saat, Birinci saat yani, beş saat önce. Kim gelirse o diyor deve etmiş gibidir. Yani o kadar Allah'a deve vermiş gibidir. kadar yaklaştırmış gibidir. Yani o kadar sevap olmuş. Hocam, canlı. Hocam, canlı <gülüyor> i̇kinci vaktinde gelen, ikinci vaktinde gelen sığır, üçüncü vaktinde gelen koç, dördüncü vaktinde gelen tavuk, beşinci vaktinde gelen yumurta. Son dakikada gel dakika. gelen imam hutbeye minbere çıktı, tamam. meleklerin tamam. şeyleri kapanıyor artık hiçbir şey yok. Tamam, tamam, tamam. Onun için cumaya erken gitmek lazım. Ee, bu hafta senin ilk vaktinle giden fabriktte olan ne arkadaşlar? Dev. Dev. Yani dev Tek başına. Yok kesemiyorsun. Tabi burada şeyi belirtmek lazım. Ne fakirlerin durumu da önemli yani. Ha insanlar yaşadığın ülkede ne şimdi? Türkiye de ye dayanmıyor. İnek ya da. Ee, küçük bahşeyeniyor. Mesela desek ki keçi mi, koç mu? Hangisi de arkadaşlar bizim ülkemizde? Koç, keçi. gelmiyor yani. Ee, hayvanı ne yapacağız arkadaşlar? Üçe böleceğiz. Hayvanı üçe böleceğiz. Kettikten sonra. Birisini kendimiz yiyeceğiz. Diğerini komşularımıza dağıtacağız. diğerinde Fakirlere misafir değil. Fakirlere. Fakirlere dağıtık. Arkadaşlar fakirlere dağıtma konusunda özellikle üstüne duruyorum. Fakirlere verme konusunda ayette diyor ki فَكُلُوا مِنْهَا Kurbanınızdan yiyin وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ fakir, Kötü durumda olan fakire de yedirin. Bazı halimler bunu vücut, farz görüyor. Evet müstahap far değil müstahap ama gözden kaçmaması gereken bir konu. Allah'ın emri var. Gidecek, fakirin kapısını çalacağız. Küçük bir miktar olsa da fakiri doyulmuş hükmüne girmek için O etten sakine yedireceğiz. Bunu da söyledikten sonra kurbanla alakalı aklımıza gelen şimdilik bunlar. Eğer sizin sorması gereken sormak istediğiniz sorular varsa sağdan başlayalım sağdan. Hı, evet. şimdi e, Aile reisi kurbanı kestik zaman aileye e, şey oluyor mu? Heh, güzel bir soru. Bak, bunu değince Oysa... ettik, unuttuk. Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Bizim selefimiz olan sahabe ve tabi'inler ve ondan sonra yani insanların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 Aynı, yeme aynı yemeği yiyorsanız, yemeklerin bir pişiyorsa o evde bir tane kurban kesilir. Tamam? Anladın mı? Evli, olsak Evli olsam, çoluğun çocuğun olsa dahi. Yani işte Kadir sormuştu bana ve yani başkasının sizin önünüze kurban kesme meselesi. Bunu bazenler cahil görmüyor. Hatta bugün bir daha birisi sordu. E, dedi ki, işte babam diyor, torunu için kurban kesecek. Ya, bu olmaz yani. Olmaz derken nasıl olmaz? Yani kurbanın şeklinde uyan bir hareket değil bu. Çünkü durumun imkanı varsa keser ki, Müslüman olarak, akıllı olarak, bunu vermiş olarak ama iki yaşındaki çocuğun adına kurban, o manada bayram günü kesilmez. Selefin metodu değil. Hatta Ebu Ömer radıyallahu anhuma kurban günü, kurban bayramında kurban ne yapmazlarmış? Kesmezlermiş. O arkadaşlara söyleyeyim sessiz olsunlar. Kurban, bayramında kurban kesme yazarmış. Niye kesme yazarmış biliyor musunuz arkadaşlar? Kurban kesmenin fark olmadığı, vacip olmadığını insanlara ne yapmak için? Öğretebilmek için. O halde sünnet nedir arkadaşlar? Bir evden bir tane kurban. Yani ee, başkasının kurban kesmek sünneti melekkededir. Cumhur'un görüşüdür. Tanefi evet, Mesir'in vacip dese de demiş olsa da, güçlü demeleri olsa da, bilgisayaptaki derste açıkladık niye vacip olmadığını. Çünkü Peygamberimiz ne diyordu? Zil-Hitça'nın onu girdiğinde Sizden birisi kurban kesmek ister ise tırnağını, saçını, derisini ne yapmasın? Almasın. Sizden birisi kurban kesmek i̇ster, İsterse yani, Kurban kesmeyi neye bağlıyor Aleyküm-Ürünün İsteğe bağlıyor. O, o, o, bu yüzden bu görüşü destekleyen ne var? Uygulama. Ebu Resulullah ne yapıyor? Aleyküm-Ürünün radıyallahu anhüma Kurban kesmiyorlar, bu da onun sünnet olduğunu bize gösteriyor. Ölüler hakkı, ölülerin adına kurban kesebilir miyiz? Mesela babam vefat etti, gittim kurban pazarına, abi dedim bunu ver, ya şunu ver, bunda babamın adına alayım dedim. Cevap bir alındı cevabın aynısı. Sebep ölüler için ayrı ayrı kurban kesmezmiş. Ölüye sen kendine bağlı olarak kurban kesersin. Yani kendine aldığın kurbanı. Heh, kendine aldığın kurbanına dersin ki Allahum takabbel minni ve min ebi ve ecdadi. Kezas. Amde ölü için ne zaman kurban kesmen gerek? Nasıl ediyorsunuz? ki ben öldükten sonra bankaya 5 milyar işte veya işte şuraya 5 milyar para koydum. Bundan bitene kadar kurban kesilsin kurban bayramı dediği anda senin üzerine o kurbanı kesmek nedir? Ya da ölü arkasından vakıf bıraktı. Tipkanın var. Bu dükkanı ben, benden sonra, öldükten sonra kurban kesilmesi adına vakf ediyorum. Her işte gelen parayı alın, bir yerde biriktirin, kurban kesin derse o zaman da kesmek zorundayım. Ama onun için de, bir tane kendim alayım, bir tane babamı alayım diye bir ee, uygulama yok. Yani ancak kalkıp birisi alır, yapmaya yaparsa, biz senin yaptığın caiz değildir, haramdır, bizattir demiyoruz bu konuda. Yani bunu da yapabilir. Ama biz biliyoruz ki, Sevap, yani ibadete verilen sevabın karşılığı o ibadette çok yorulmaya verilmiyor. Önemli olan ne olmak? Yani. Sünnete uygunluğu, Hı -hı. modele uygunluğu, doğruluğu, yanlışlığı. Adam sabah kadar yüz bin kere, 50 bin kere, yirmi bin kere Allah Allah Allah diyor. Yoruluyor, ırkız Ama bu bidattir. Niye bidattir? Çünkü Peygamberimiz hiçbir zaman Allah Allah diye fikir, yapmamış. Belli bir sayıyla onu ne yapmamış? Sırlandırmamış. Evet, geliyoruz, geliyoruz. Ha, Başka? Kimler mi mükelleftir hocam? Kurban kesmeyi mi? Kendisiniz? Kimler mükelleftir? O gün kurban günü, kurban günü elimde e, kurban parası olabilen insanlar. Yani, kur, yani kurban parası derken durumu iyi olan insanlar. Onun için durumu Yani zekat miktarına sahip olan falan değil. Durumu iyi olan. Yani Örsinizde durmuyor. Belli gibi insan kendini bilir. Tamam. Peki, kurban kesmek için borç alınır mı? Bazı halimler alınır evet. Ahmet. diyor. Ahmet-i Minamberce alınır diyor. Hatta diyor, alsın diyor kessin. Yani Allah ona diyor yardım eder. İhlasıyla, samimiyetiyle. Kimler kesmeli kesmek zorunda diye bir şey sorusu olmaz. Çünkü ne Kullanım vacip olmadığını zaten biz ne yaptık? Söyle evet. kurban kesme. Zaten sünnet. Evet. Başka arkadaş Ömer. Kesen kişi kesmiyor. Birine kestir. Evet. O kesen kişi bu duayı kesen kişi mi okusun yoksa o kesen kişi ne diyecek?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 Sorun mu formülü. Evet, oradan geliyoruz. yenen, yenmeyen yerleri var mı hayvanın? Hayvanın kanat. Yani, yani. kanı hasledildiği gibi. Ya o sana denir. Her şey yine yani o manada denir. Evet. Sorun evet. mu var? mı sorun? Var mı soracağım? Sorun var mı diyorum? Evet. Hocam, yok. Geliyoruz. Evet. Hocam bende var. Ha doğru. İki sorun var. Doğru. Bir adet var mı bunda hani on tamkilitli bir misal? İlla bir tane bir evden. Mesela adam diyor, benim para var 5 tane de Öyle bir şey olur. Yani. Ya, aslında evinden bunun cevabı geldi. Sünnete uygun olan, doğru olan bir tane. Bir ikinci soru. Şey, bu namaz kılmadan kesemiyor ama Yahudi kesiyor, sen kesedin daha olur. Namaz kılmadan yani, Mürtet, o ehli kitap. Hmm. Yani, mürtet ayrı bir şey. Dine evet. giriş çıkmış. Hep... Ölüm yani. Gitsin alışma attın kendini çukur attıyor. Hem kurbanı hem normal eti iniyor değil mi? Hem normal etmeye iniyor. Evet. evet. Aklıma geldi. doktor gelecek. Evet. Bu adam götürüyor değil mi? Adağı kesen kişi, yapan kişi etmeyebiliyor mu? Heh. Adak da, eğer adam adarken kişi, yiyeceğim diye içinde bir niyeti varsa yer. Adık mı? Öyle diyorsun ki yer. ben, diyorsun ki bu sefer sınavdan geçersem bir kurban keseceğim. <gülüyor> Ve yiyeceğim yani. Bundan da yiyeceğim. diyorsan yer söyleyeyim. Tabii önce şunu söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Adak diyor. Sadece cimrinin cebinden para çıkart diyor. <gülüyor> adak kişi cimridir, adak herkes cimridir. Anlatıyorum paradan. Yani o adak onun cimrinin cebinden para çıkar. Ya yani adak adamak doğru bir şey değil. Adak adamak, bir şey değil. adak adamak doğru bir şey değil. Ama adak aladıysan onu yerine getirmen fark. Evet, adam diyorsun. Şöyle biliyorumlar. Allah sizlerin dilini, amel işin, rahmetin üzerinize olsun. Ne ne bir söyledim bunu? Ben meşale. Fatih, sen, ben kendim kurban keseceğim Kimse, kendi adıma kurban keseceğim olmaz ki Allah razı olsun. Ne yapacağım ya? Allah razı olsun. Allahım bir bakırdım. Allah bıdağı bıdağı bıdağı An Ömer. Ben bu kurbanın sahibi kim? Kişi sen mi ya? ya ben fark etme. Parçeler niye etmez? Benim diyelim. Ha. Ha, tamam sen olduğunu ifade ediyorsun Allah tarafından. Allah'ıma tekap belmiyim Muhammed. Allah muhakkaktan kabul et bunu diyorsun.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 Dersin dört, eğer o dört şey kesilmediyse Kurban eti kaç günde gitmeli? Kurban eti kaç günde gitmeli? Derin dondurucun varsa bir dahaki sene kadar yersin. Evet, Arkadaşlar bir Son uyarımızı yapalım. Son uyarımızı. Arkadaşlar, üye olan arkadaşlardan Murat amca oraya sen, gel. İkametgah senedini niye getiriyorsun? <gülüyor> arkadaşlar, üye olan arkadaşlar tek tek tek, tek takip et telefon numaralarını al. Bayram sonrası ikametgah senedini, kimlik, ikametgah senedi getiriyorlar. 2 tane bir, fotoğraf. İki tane de fotoğraf getiriyorlar. Bak. Kadir bununla falan faydalı bir cennetle ediyorsun onların? Hayırdır hocam, çekecek mi